Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Gaşiye suresinin sondaki dört şeyi tefekkür etme, düşünme meselesinde. İslam dininde ibadetin çeşitleri, türleri var. Bunların biri de tefekkür. Tefekkür, bir iş ibrete bakıp onu düşünme. allah Teala bize bir buyuruyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. Efelâ yenzrûn il ibili. Keyfe hulikat. Mevla buyuruyor. Efelâ yenzrûn Ondan nazar etmezler mi? Nazar, bakış. Buradaki bakış yani o insanlar, o gafiller ibrete bakmazlar mı, düşünmezler mi? Neye önce? İlen ibili deveye. Keyfe hulukat O deve nasıl yaratıldı? Buna bakmazlar mı? Şimdi bu ayet-i kerimede Mevlam bize böyle buyuruyor. Önce onlar deveye bakmazlar mı? Neden? Tabi ilk ayeti kerimeler Mekke'de nazil oldu. O dönemde, o çağda en büyük nakil aracı deve idi. Devenin ayrı bir özelliği var. Diğer hayvanların bazıları Yalnız sütü için bakılır. Başka bir şey yaramaz. Bazıları derisi için, bazı üzerine bilmek için. at katır gibi. Deveye gelince, deve süt verir. Yavrular nesil verir. Eti yenir. Tüyleri derisi işe yarar. Üzerine binilir. Eşya taşır deve. Burada Merah'ın buyuruyor, Deven nasıl yaratıldı? Onun yaratılışına. Tefsir-i Kebir'e ibare var şurada ama uzun uzun onu okumayacağım. Onu özür inşallah. Şura böyle tefsir-i Kebir'de cisimler yani canlı varlıkların cisimleri her biri aslında eşit müsabidir buyuruyor. Yani her biri de aynı maddeden hücreden bedana geliyorlar. Ama hayvanların her birinin şekilleri başka başka. Kuşların kakaları var, öbürünün ayağı var, şusu bu su var. Neden bunlar acaba? Buna şöyle buyuruyor. Bu hücreler, cisimler e, tabi olarak diyor, kendilerine gelemezler. Demek ki bunları bu şeyi yönlendiren bir kudret adamat var. Hangi hayvan türü Nerede yaşayacak? Hangi koşulu yaşayacaksa ona göre yaratılıyor bunlar. Deve, şuraya bana tabii. Çölde yaşayacak. Devenin özelliği var. Önce boynu uzun ve eğri devenin. Yani seçini alıyor başta beraber. Sonra deve üzerinde çıkıntı var. Buna Hörgüş deniyor, hörgüş deniyor böyle. Develerin bazılarında tek örgüş var, bazılarında da çiğit örgüş var develerinde. Çıkındı, tepe gibi üzerlerinde. Nedir, neye yarayacağı bunlar? Bunlar, develerin yedek, besin deposu bunlar, develerin. Bir deve, yola çıkmadan önce, uzak yola, Önce o deve besiye çekilir. Deve çok yor çok su içer. Aldığı fazla gıdalar, Hörü gücünde yağ şeklini alırlar. Onun Hörü gücü yumuşak yağdır yalnız. Deve beşliyken Hörü serttir, dolgundur. Deve yola çıktığı zamanlar, En aşağı, 10 gün, Asla, Bilhassa susu da dayanabiliyor deve. İnsanlar bile üç günden fazla suya dayanamadı insanlar bile. Yani beden su kaybetti mi, beden de su azaldı mı ne oluyor? Önce su deriden çekilir. Deride kuruma başlar. Ondan sonra kandaki kan suyu çekildi mi? Kan uyuşur. Kan putulaşır, insan ölür. Bütün canlılar bu krala tabi eden canlılar deve en aşağı 10 gün hem de yük taşıdığı halde kızın çöllerde hiç su içmeden dayanabiliyor. Neden? İşte Hörgüs'teki o besin deposu suayınca o suya dönüşüyor yağlar, acıkınca gıdaya dönüşüyor, deve hiçbir enerji kaybetmeden yağa adam edebiliyor Allah'ın kudreti. Yine devenin bir özelliği de ayaklarının geniş tabanlı ayakları, yumuşak tabanları geniş tabanlı kumda yürüyücü için, kuma batmaması için develer. Yine devenin bir özelliği devenin dışında ne kadar canlı insan hayvan varsa herkesin kirpikleri tek sıradır, gözlerinin kirpikleri. Tek sıradır. Tabi kirpiğin görevi, görevi de, gözü korumak yabancı maddelerde. Develerin kirpikleri hem daha uzun hem çift sıra devrenin kirpikleri. Hem uzun kirpik hem çift sıra. Neden? E, çölde çok zamanlar kum fırtınası olur çölde. Eğer devenin kirpiği buna karşıyla güçlü olmasa e, devenin gözüne kum doldu mu hayvan giden asıl. Allah'ın öyle yarattığı Yine deve Diğer hayvanların yemediği gıdayı deve yiyor. Ne yiyor deve? Çölde bitki vardır, çölde. Aşağı yukarı bir metre ifade geçmez boyu. Yaprakları dikendir yaprakları. Yeşil dikendir yaprakları ki iğnenin batmadığı yere batar o. Ve bunun da bir çiçek aşağı bunlar şöyle pembe çiçek aşağılar. Bir metre geçmez boyları. Ama kökleri çok derin kökleri. 30 metreyi bulur kökleri. Çölde su derin olduğu için. Bu bitkilere deve diken bitkisi de deniliyor bunlara. Devenin ağzının mukozaları o kadar sağlammış ki yeniden keskin olan o dikenleri deve yer. Deve yer ondan. Hem çok besin şey alır ondan. Hele yazın özellikle o yüzden bir sıvı meydana gelir tatlı. Ona balçık derler, o hale gelir. Deve aşağı yukarı ortalama saatte 5 kilometre yol deve. Buna tabi bir hız gidenler de var, ayrı onlar. Normalde saatte 5 km yol alırlar. bir özelliği de 50 kilometre uzaktaki suyu otlağı. Deve bulur siteden orasını. Bulur. Yine devenin bir özelliği de yönleri, yolları insan dahi biliyor develer. Tefsir-i kebir sahibi imamı razı adettir. Zamanın tefsir ilminde, kiram ilminde usul ilminde imamı zamanın böyle. öyle büyük bir alim kendisi. Bu yana yine tersine kendi naklediği hayatından. Bir gün diyor bir cemaat develerle uzay bir yere gittik. Dönüşte yolumuzu kaybettik diyor. E tabi çöllerde asfalt yok o zamanlar çöllerde. Bir kum fırtınası geliyor bu tepeyi alıyor öteki tepeyi yiyor. Yollar bozuluyor. Dönüşte yolumuzu kaybettik bulamıyoruz diyor. O günleri insanları bize daha yönleri bilirledi onlar. Ömür yolda geçtiği için o kadar diyor çalıştık, çabadık, ölçtük, biçtik yolu bulamıyoruz diyor. Çölde kaldık. Ne yapalım? İşimize diyor çıksak yola giden kişiler var. Dedi ki bize bunlar diyor. Demenin birini eşyasını yukarı aşağı indirelim. Bunu ip bağlamayalım. Bu diyor ne geçirelim? Hayvan serbest olsun. Hayvan yolu bulur dedi bize diyor. Bunun üzerine bunu yaptık mecbur kalarak diyor. Bir deveminin yükünü indirdik. Bir bağlamadık. Kimse bilmedi. Hayvan diye serbest kaldı. O hayvanın şey bir sağa bakın diyor. Sağa bakanı bir yer falan bakıldı. Yola gitti diyor. Biz diyor anlayalı çıkardı bu yola bakan. Devenin özellikleri bunlar. Yine devenin bir özelliği de Deve o kızgın çöllerde hiç terlemez. Öyle gider. Devenin tüyleri altına ısı geçirmiyor bakınız. Devenin tüyleri. Altına güneşin ısıtını altına geçirmiyor. Bunun için eskiden Araplar ne yaparlarmış? Genelde hırkalarını deve yüründen tüyünü yaparlarmış. Hatta onlar o zamanlar çadırlarını bile ki hala yapanlar yine var tabi onlar çadırlarını bile deve tüyünden kını yaparlarmış. Deve tüyünden yapılan çadırlar sanki kırılan çadır gibi. İsteril olunca bakınız. Tabi buna ne göstereyim bizlere? Demek ki bizler deveye ibretle baktığımız zaman onun yağlısı incelediğimiz zaman Tabi daha çok şeyler var içerisinde. Bu da bunları. tören bunları. Deve kendi tabi böyle olmadı. Yani deve ben deve olacağım demedi kendisi. Onu bu hali verildi. Böyle yaratıldı. Bu nedir? Allah'ın cihazı bu. Devenin bir özelliği de yani acayip özelliği var devenin bir de çok itaatkardır sahibine, deve. Mesela bir azgın bir at, bir dana, bir çocuğa verirse, at ya ve da dana, çocuğun peşine gitmez. İplini koparır, çeker meker. Hatta bir koyun bile, ki en huysa hivan koyundur, bir koyun bile, sahibine itaat etmez koyun bile. Sahibi çeker, o kendini kasar, ka kaçar mı Deveye gelince bakınız, ufak bir çocuğu eline ince iple bağlansın deve verirsin, deve ona tam itaat eder, peşten gider deve. Yani devenin böyle özellikleri var. Bu işe allah Teala buyuruyor, o insanlar o develere ibretle bakmazlar mı? E, yoldaki kişi işte acıktı. Keravanlar giriyor. Ne yapacak? Devesini sağca diş develere bakınız. Devesini sağacak, sütsü de bol oluyor devenin. Tabi yavrulayınca yavru da büyüyor. Çavuk büyüyor, eti bol oluyor. E, kılları yarıyor, derisi yarıyor, üzerine binliyor, eşya taşıyor. taşıyor. Bir de bunun ötesinde çok uysal itaatkar bir hayvan deve. Burada dört şeyi tefekkürü. Biri debeye İkincisi veyle semai keyfe rufiat. Öyle bir ya Veyle semai onlar semaya göğe. İbrite bakmazlar mı? Keyfe rufiat. O sema gök nasıl yüceltildi? Yüceltildi. Gök deyince Arapçada sema bir anlamına geliyor. Üstümüze sema gök denir üzerimize. Mesela bulutların bulunduğu yere göre gök denir. İşte gökten yağmur yağıyor. Gök bulutların deniriz. Üst tarafa gök sema ismi verilir. E ne var şamada? Önce bir hava tabakası atmosfer var üzerimize şimdi. Bir de kuşadan. İçinde çok çeşitli gazlar var içerisinde. Ama bu gazlarda renk yok göremiyoruz. Görebilsek yani gazların rengi olsa zaten yıldızları göremeyiz. Birimizi göremeyiz. Engel olur. Allah hikmetine bakın değil mi şimdi? Allah gazı yaratıyor. Allah buna renk vermiyor Mevla. Rengi olsun şu yeşili göremeyiz. Şu bahçe çiçekleri göremeyiz. Birimizi göremeyiz. Renk yok. E bunun kokusu olsa o da bizi rahatsız eder. Kokusu yok. Tadı olsa gene bir rahatsız eder. Devamlı soluyoruz onu. Ağzım bundan geliyor. E, bayan insanın tatlıysa bayan insan midesi bunun bazı kişilerinde. Rabbim hava yaratmış. Rengi yok. Görüntü engel olmuyor. Tadı yok. Kokusu yok. İçinde çeşitli gazlar var. Bu gazlar da her birinde ağırlığı bir diğeri gazlarında işte bakınız. eğer bu gazlar bulunduğundan daha hafif olsa ne olur buyuruyorlar o zaman yer kurtulur uzaya kaybolur gider dünyaya durur bakınız şimdi. gaz hepsi ağır olsa yine olmuyor o zaman dağın tepesi hava olmaz gazların bağısı daha da ağır karbon doksit. En ağrıdır. Bu en aşağıda oluyor. Neden? Çünkü yani bir onu soluması gerekiyor. Onu soluması gerekiyor. allah Teala bize buyuruyor yine gök hakkında. Lokman ayet onda Bismillahirrahmanirrahim. Halakas semavati bi veri amedin te revneha. Halakas semavati allah Teala Burada semabat çoğu siyasiye geliyor. allah Teala gökleri yarattı. Bir gayri amedin direksiz. Gerek yok. Terevniha. Öyle olduğunu görülsün de Allah buyuruyor ya. Direksiz. Yani ay, güneş, gezegenler, yıldızlar var ama direksiz boşta duruyorlar. Nasıl duruyorlar boşta bunlar? Efendim çekim gücü var. Kim kimi çekiyor ya? diye güneş çekiyor ayı dünya çekiyor güneş diğer galaksi çekiyorlar şunda bunlar çekiyorlar bakınız Allah'ın kudreti ilah kudret Mevla'dır. Ve bunlara boşuta bulunduruyor ki buyuruyor "Kullun fi felekin yesbehun her biri kendi feleğini yörüngesinde bak yüz, yüzüyor dönüyorlar, geziyorlar. hep ne var? Bir çekim kuvveti. Görünmeyen bir güç. gün çekiyorlar. Ama bu çekim kuvveti kendi oluşan bir güç değil. O zaman rastgele olurdu. Başıma düzenisi olurdu. Bir düzene bağlı ama. Eğer güneşin çekim gücü biraz daha kuvvet olsun dünyaya daha yakına çeker. Hayat bitti. Az olsun çekim gücü dünyanın uzaklaşır Güneş uzaklaşır. hayat yine olmaz. Denizler donar, donar. İşte Mevlam yapıyor, onlara göklere bakmazlar mı, ibrete bakmazlar mı? Ne oluyorsa zaten gökten geliyor. Rahmete geliyor, felakete gökten geliyor bakınız. Allah'ın ozuları bunlar kardeşim. Beraberse bu da gönderiyor. Yer Sabir. Seli dönüştürüyor bunu. Ramdenizde işte fırtına veriyor, kasırga veriyor. Ya bir güneş çarpıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Demek ki yer yuvarlısı bir bağlantı var arada. Buna bir yaradan var. İlah kud var mevlamımızın bunda. Üçünüzü mevlam büyür ya ve ilel cibale. Onlara dağlara bakmazlar mı? Cebel da anlamına geliyor. Cebel de bunun çoğulu geliyor. Onlara dağlara bakmazlar mı? Keyfe nusibet. Nasıl dikildi o dağlar? Nasıl dikili dağlar? Şimdi tabii Kur'an Allah Keremci'nin cahideler. Bir evliya bile boş konuşmaz. Bir evliya bile ne konuşuyorsa hikmetle konuşur, yerinde konuşur. O kelime orada gerektir ya. Yani. Burada bana bir sıralıyor bunlara bence. Önce bakış, düşünce, tefekkür deveyle başlıyor. Yani bir konvoy, bir kervan yola çıkmış devre gidiyorlar. Mevlam biliyor. Önce bindin devene bak Mevlam baba. Önce bindin devene bak. Bak devreye. İncele onu. Nasıl yaratıldı? Karınca kim yaratmışsa deve o yaratımdan yarattı böylece. Ondan sonra mevlam yürüyor, başını kaldır gökte bak, çölde gidiyor şimdi kerbal, komik çöle gidiyor, önce bindin deveye bak, hep teşekkür bunda deveye bak. Sonra başını kaldır gökte bak mevlam yürüyor. E, özellikle geceleri, çölde havalar temiz olduğu için. Çok aşık, net görünür geceleri. Çölde hava, gökyüzü. Yani sanki yıldıza yakın gibi göründür. Ay, hele çok yakın gibi göründür Çölde geceleri. E i̇nsan gece bakınca, çölde gökyüzüne bakınca o kadar yıldızlar. Bize muazzam uzak bunlar. Yılıyla ölçülüyor bunlar. Uzak uzak yıldızlar. ışığı bize geliyor. Ne kadar yıldız varsa... Her birinde bir görevi var. Yani biri alınsın, denge bozuluyor bakınız. Denge bozuluyor. Böylece. Ona göre düzen kurmuşlar. Olmazsa Mevla buyuruyor, dağlara bakmazlar bak? Önce devre bakılıyor. Değince de kişi tefek ediyor. Kişi göklerine bakıyor. Sonra insan sağına sona bakıyor. Her taraf dağlar, tepeler. Bakın. Dağ, tepe. Tabii dağ başka, tepe başka. Şimdi tepe, kapı alan az olup da, ucu sivri oldu mu, tepe deniyor bunlara. Dağların kapısı da alan geniş olur, üzeri de huni gibi sivri olur. Bunu dağ derler. Eğer üzeri durursa, bunlara yale deniyor bunlara da. Burada mevlan büyüyor, bunları dağlara bakmazlar mı? Keyfe nusibet. O dağlar nasıl dikildi? Allah Teala az önce okuduğu Ahke Keremesinde bize şöyle buyuruyor dağlar hakkında. Şebillah Ve ilka fil erdi ravasiy. Ve elka ilka yeter. Koydu dikti fil erdi yer yüzüne Büyük sabit dağlar. Neden? En büyük Yer yüzü sarsılmasın diye, yer yüzüne baskı yapsın diye, Allah'ın yaratı bakınız. Demek ki dağların bir görevi de bu. Daha çok görevi dağlarında var. Dağların bir görevi de eğer dağlar olmasa yer yüzü sarsılır. Nasıl sarsılır? Dünyamın yedi tabaka. Dediğim buyur ya. Zeminler er alim misle Ayet yukarıdan geliyor. Göktürün yedi tabaka olduğunu Meryem yürüyor. Hakikaten Meryem Allah-u Teala gökleri yedi kat yarattığı gibi ve minel erdi missehün. Allah yazıyor da aynı misin yarattı. Yani şu küri arzımız yedi tabaka bakarımız. Yedi tabakası buna yer kabuğu deniyor. Dilde, yer kabuğu. Bugünkü e, jeoloji ilmi ancak yer kabuğunu inceleyebiliyor. O kadar. 35 bin metre işte, kalınlığında, karalarda, o kadar daha az olmak üzere inceliyor bunları. Ne diyorlar bugün bazı bilim adamlara bakın şimdi. Yani e, her şeye bir sırrı madde gözüyle bakanlar haşa Allah'ın ruhiyetini kabul etmeyenler ne diyorlar? Efendim, şey Yer kabuğu neresi zayıfsa Oradan gelen baskıyla bu da hemen çıkmış diyorlar. Başı boş gibi Şimdi tabi yer kabuğu altında ne var? Çok aşırı sıcak orası. Her 30 santimde bir derece artıyor sıcak. Yer kabuğu altında bin dereceye geçen ısı var orada. Bu ısı dolayısıyla yer kabuğun altı Erimiş madenlerle var. Erimiş madenler durumu da yer kabuğun altı. Erimiş madenler aşırı da ısı artıyor. Isı ile ne oluyor bunlar? Tabii genişleme oluyor bunlara işte Bir gazan dönüşüyor. Genişleme oluyor. Bu genişleme ne yapıyor? Yer kabuğunu zorluyor yer kabuğuna bak. Zorluyor. Eğer Allah Teala dağlar yaratmasaydı Geri kadar bu hakikaten çatlar patlardı. olur gider. İşte. Allah dağla yakmıyor onları. Baskı yapıyor. Dağların yaratılışı da. Nasıl ki bir karıncanın yaratılışı. Yani karıncanın midesi, gözü, sindirim sistemi, iştirme duyguları. Bir debenin yaratılışı, insan yaratılışı. Yani hücrelerin bedenindeki dağılışı, düzeni. Bu fiilse yapı. Başı başı mı? Hayır. Allah evin cilali. Rabbimiz nedir? Rabbül alimi bakınız. Alimlerin Rabbi. Yaratan, yöneten, denetleyen için hakimiyet. Bir hücreye bedeninde gücü yetmeyen, insana gücü yetmez. Atoma gücü yetmeyen, toprağa daha hücre yetmem deyemler. Canına hücre meydana geliyor işte bu hücreleri bedende yer yerine sevkeden kimdir acaba iki göz var ki Mevlam buyuruyor ellezi halakake fesevvake feadelek ellezi o Allah yüce Mevla ki halakake seni yarattı fesevvake tesviye düzenleme. Kaçları, gözler, burunlar, bu burun dedikleri iş organları, iç duygular, boşluklar, parmaklar, hatta parmak izleri bak. Şu parmak oynuyor parmaklar. Eğer bu deriler çok gergin olsa parmak olamaz burada. Arada bir kırışıklık var burada böyle. Bu ne diye kırışıklık? Parmak oynaması işi böyle. Gergin olsun böyle kalır parmaklar. Yani Allah için düşeğinin ortaya. İla kudret yaptı. Yaradan Rabbim, Rabbim. Her şey yerinde. Her şey yerinde. Eğer hücre aşağı başa ne olur? Mesela göz hücresi. Bu hücre göze gidecek. Ama bunu bir sevk eden, buna gücü yeten, yöneten güç olmasa ne olur? Hücrelerin çoğu bir göze giderler. Gözün biri büyük şişer. Öbürü küçük kalır. Kulak hücresi çoğu bir kulağa giderler, kulak büyür. Ayağın biri büyür, ellerin parmaklarından biri büyür, insan karışık malik oluyor azamende. Melan büyüyor. El leziye halaka ke Allah'ın teşbih ediyor. Fe -e Tam muadil, adil diş çıkarırken bile öndeki, yandaki, azı dişleri üstteki böyle mili, mili, mili tam çıkıyor. Bir diş hekimi yıllarca fakültede ders görüyor. Staj görüyor. O kadar çalışıyor, deneyim yapıyor bahan de Genel ama tam uyduramıyor böyle. O kadar uğraşıyor. Gidiyorsun, şuran vurdu, buram vurdu. Ama Allah'ın verdiği diş, eğer o dişin büyüme, harçla şey bir başıboşucuk olsa ila güç olma sonra da e, dişin biri daha uzar biri kısa kalır, ağız aşırı kalır karmakaşı kadar işte insanın yaradılışında devrenin yaradılışında bitkinin yaradılışında böyle düzen olduğu gibi dağdan yaradılışı da Allah'ın denetiminde temininde alacak Nereye bir dağ lazım. O dağın kapsızca alan. Yüksekliğin ne olacak? Bu denge göre neyse Allah bu yatim yardım bu hafiyemeler. Ve dördüncü mevlan buyuruyor. Ve ilel erulü kevi sutihat. Onlara yere bakmazlar mı? Bakın düzen böyle gidiyor. Deve üzerinde, önce Mevlam buyuruyor, deveye bakmazlar mı? Başlarına kaldı, göğe bakmazlar mı? Sağ üstü bakmazlar mı? Ondan sonra Mevlam buyuruyor, onlara yere bakmazlar mı? Keyfe sütü Yer yüzü nasıl döşendi, yeğil düzenlendi yeryüzü. yüzü. E şu dünya, eğer maden olsaydı, tabii yaşam zor mu? Deniz olsaydı Allah ona yaratırdı, yaşam daha başka olurdu. Taş olsa yine başka olurdu. Ama Allah toprak yerine Düzün yerler mevlam mevla. veriyor. Ağaçlar, bitkiler, şiçekler, rengarenk. Bir güzellik. Bir güzellik. Aslında her biri aynen topraktan oluyorlar. Aynı yağmur üzerine yağıyor. Hep üzerine yağıyor. Aynı Güneş enerji alıyorlar ama her biri kendi kabiliyetine göre başka şekil alıyor. Domates kızarıyor bakınız. Tamam. Toprağı ekilmiş, sulanıyor, Güneş'i görüyor, domatesi Güneş'te kızarıyor. Patlıcan o da Güneş'te kararıyor. Biber de yeşeriyor. Ayva portakal sararıyor, liman sararıyor. Aynı güneş, aynı su, aynı tabağında. Nedir bu değil mi? Allah'ın kudeti. Sonra her bitkinin de insana bir bağlantısı var bak Onunla bağlantısı var insanda. Neye gerekiyor derten? Şimdi buraya kadar dört tane varlığın bir tefekkürü bunların başıboş olamayacağı bir düzene bağlı oldukları, Allah'ın hükmünde oldukları ve dolayısıyla de Allah'ın rubiyeti, azameti, kudeti da meden açıya Bunun için hadis de geliyor, bir saatlik tefekkür, bir ibadetten hayırlıdır, rafil ibadetten. Buradaki bir saat altmış dakika değil de yani bir anlık, bir kısa bir dönem tefekkür etme. Şu aleme bakma. Bunu yaratan Rabbim Kudreti'ni düşünme. Bir sene ibadetten, daha ibadetten, daha efteldir. Arkadan böyle şimdi şöyle buyuruyor. Peygamber'e geliyor. Fezekir. Habibi Muhammed'in sen Ezgir eyle, hatırlat, öğüt ver, söyle. Burada Fezekir'de Fe var. Aslında hinazlı Zekir'dir. tefir bağımından gelir. Zekir Zekir eder, emir Zekir geliyor. Burada Fe var. Fezekir. Nedir bu Fe? Fe takıbiyya. Acil anlamına geliyor. Allah buyuruyor. Habib Muhammed'im durma, boş oturma evim. Oturma işe yaradılmadın. Koş, yarış. Ve zekir insanlara hatırlat. Öğüt ver. Bir de zekir tefil babından bu babında da binası teksir işindir. Bir defa değil. Yani çok çok söyle. Tekrar tekrar söyle. Tabi günümüzde peygamber yok hayatta yazmak. Din bize kaldı. Kur'an-ı Kerim bize hepimize kaldı. Kur'an-ı Kerim Şimdi aynı emir tabi bizler oluyor. Biz muhatabı alacağız yemaatimiz. Biz ne yapacağız? Önce bir tebrik edeceğiz. İmanımız inşallah kuvvetlenecek. Ondan sonra her birimiz çevremize, ön tabi nefsimize, en azgın, isyan eden, terörist nefistir. Azgın nefistir. Ön nefsimize, Evimize, çoluğumuza, komşuya, akrabalarımıza yani her lirayen geldiği kadar ne yapacağız? Bu emre hiç uymak çalışırız. İnnama ente müzekkir. Allah diyor. Sen ancak Habibim bir müzekkirsin. Müzekkirsin, fasikasını geliyor burada. Hatırlatıcısın, öğüt vericisin. Allah'ım senin görevin bu. Ancak sen bir müzekilsin, devamlı süreceksin, hatırlatacaksın, ümit vereceksin, görev bu. Demek ki insanlar başıboş bırakıldığı zaman neye benzer? Bir yere, özellikle bir saksıya çiçek ekildi. Ekilen bu çiçek saksıda eğer başı başı kalırsa, bunu ilgilenmezse çiçek ne olur? Kurur muhtemelen. Daha bu su ister, bakım ister, geleninde gübre ister, toplanan değişimi de ister, bu çiçek. E, yön ister. Mesela güneş, çiçeklerin yaprakları, güneşe doğru dönmek isterler. Oradan alacağı için. Hatta bir insan çiçek'in yönünü ters döndürürsün, yeni çiçek aslında kaybeder. o kadar. Demek bir şey bile bakın istiyor. İnsanlar da... ...insanlar da her ne kadar bizi de akıl olsa da... ...demek bir uyarılmak gerekiyor insanlara da. hatırlatma gerekiyor. Efendim Allah Allah namazı faskınmış emrediyor. E ben de biliyorum diyor. Ama yapmadığına göre... ...bilmek başka mıdır? Eğer bilmek yeterli olsa şu anda dünyada en alim şeytan, iblis vakti. Yani şu anda yazda en alim, bilgili İblis şeytandır. Ondan daha fazla bilen yok. En alim odur. Neden? E, cennetin içinde yaşadı. Cennetin hepimiz iyi bile cenneti biliyor. Göktörü biliyor. Melekleri görüyor. Adem yaratılışında gördü. Çok şeyleri gördü ama bilmek yeterli değil yaşamak kardeşi. bu iş Mevlam buyuruyor şöyle. efendim o biliyor zaten o biliyor başka demek ki kardeşi. biliyor başka Mevlam buyuruyor inna ente müzekir habim Muhammedim sen ancak müzekirsin tabi bunun ümmeti de inşallah bizler de inşallah o yolu izleyelim yani hatırlatalım. Efendim biliyor. Ama söylemek gerekiyor. Söylemek gerekiyor. Peki karşıdaki kızarsa ne yapacağız? Tamam. Söyledik de karşıdaki bizi tersledi. Kızdı. Onu da Mevla'nın buyuruyor. Lokman Söylerine geliyor. Vas bir ala esabek malamda bak. Lokman Söylerine Allah'ın burada. Yavrun namazın güzel kıl. en marafı yap kötürü menele. Ondan sonra da başa ne gelirse, buna da sabır eyle. Bu da var. cemaatimiz. ben söylemiyorum. Neden? Ben kızarım. Terse ben kızarım. Hayır da gerek kızmam gerekli gerekiyor burada. Niye? Bizim görevimiz hatırlatmak, söylemek. Yaparsa inşallah hemen kazandır, hem bir kazanıza da yaparız. Yapmasa. Söylenecek hesabını alıyor, o kaybediyor. Les aleyhim bir musayıttır. <gülüyor> Habi Muhammed sonar üzerine bir musayıttır, musalla değilsin. Musallat zorlayıcı, yani bu cümle bir zorbacı değilsin. Ancak güzellikle bunu söyleme gerekiyor. İnsanların hakkı kabul etmeleri bazen de bir zamanla bağlantılı oluyor bazen de işte. Mekke'ye mükerremede imana gelmeyenlerin bir kısmı, hatta peygamberle Uğut'ta belirle savaşanların bir kısmı henüz daha Mekke'ye feth olmadan imana gelirler bakınız. Bir de bir demek ki zamanlama meselesi işte var. Zamanlama meselesi var. Bu işin e, Allah yolunu Celle sabırla ve gelen başta gelen sineye çekerek öyle tepki yapmadan kızmaksızın söylemek gerekiyor. İnşallah zamana gelince o tutar. Yere atılan tohumların bazıları hemen birkaç günler geçirir çıkarmaydı. Hemen çıkarır bazıları. Mesela buğday somur atılıyor Bütün kış çıkmıyor bedana İlk burada yani bakarsın. Yani koca kış Hiç çıkmıyor ancak Demek ki İnsanlarında bazılarına Allah'ımız söylenince Çabuk kabul ederler Yola gelirler Bazı gelmezler Gelmez ama ona söylendi ya Ona söylenir Ona nasihatler öğütler, ayet hadisler onu mutlaka kalbine atan bir tohum gibidir. O kişi bunun zamanla kendi kendine tartışır, düşünür, kendi kendine hakkında gelmeyin, nefsini mücadele eder, eder. Bazıları biraz zor, yavaş gelirler iman amazanlar. Zor gelirler. Demek ki bazı tohum da şürüyor, hiç çıkmıyor bazıları da. O da var böylece. Ama bazen de sabır istiyor işte. Biraz da da işte bakın. burada Son diye atılıyor. Eyvah! Şuraya gitti kışkar altında. Şuraya ya ama? Bir çıkıyor onda. İlla men tebella ve kefer. İlla ancak şunlar. Burada illa iki anlama geliyor. İstisdaha, münkatı muttasıl deniyor bunu Arapçada. Muttasıl anlamına göre ancak bunlara böyle yaparsın geliyor. Buradaki münkatü ki illa illaki anlamına geliyor. İlla men tebella Allah buyuruyor. Habib'im, Muhammed'im Allah'ın adı Senin görevin hatırlatmak, tebliğ etmek, söylemek söylemek. İlla men tebella. Sen hatırlattığın halde, İslam'a çağırdığın davet ettiğin halde kim buna gelmezse, hatta sıçırıp geri giderse ve kefer ve kâfir olursa inkarcı olursa ne olacak bunlar? Fiyyazibullah onları Allah azap edecek. Azabı Allah. Fiyyazibullah Allah onları azap edecek. Çünkü azap ki el azabel ekber en büyük azap ile Demek ki kim İslam'a karşı, dine karşı, kendisine İslam duyulduğu halde, anlatıldığı halde gelmiyor, susçurup gidiyor. Ya da inkarcı, İslam düşmanı yapabiliyor. Bunlar mutlaka başına azap belayı gelir. Mesela günümüze baktığımız zaman e, Müslümanlar tabii bombalanıyor, öldürülüyor, işgal ediliyor, evleri yıkılıyor. Çünkü öldürülüyorlar. Böyle yapıyor İslam Müslümanlara karşı. Ne de başına bela gelmiyor. Allah Teala muhteremler acele etmiyor bakınız. Bu örnek görüyor ulemalar şiravı ökerler şiravı. Bu salih semazetleri turist cinadona peygamberlerin husalestemi. Biliyorsunuz Musa da doğdu. O sene öldürülmesi gerekiyordu, firavunun gödürüyor üzerine. Annesi bunu bir sandığa koydu, ninerine bıraktı. İşte bunu firan alışı bu derken, Hz. Musa Aleyhisselam gençliğinde Mısır'dan kaçma mecbur kaldı, Medine'ye gitti. On sene kadar orada kaldı, evlendi, çok çocuğu oldu, sürüyle koyunü fena oldu. Dönüşte tekrar Mısır'da gelirken Tur-i Şina'nın Tur, Şina Tur geçerken mevsim kışmış. Aşırı hava soğukmuş ama. hava Aşırı hava soğukmuş. Mevsim kışmış. Bir de çok karanlıkmış. Işık iş yokmuş. Yani ay yıldız yokmuş. Hava karanlıkmış. Yolu kaybediyorlar ve koyun dağılıyor karanlıkta. Göremiyorlar birbirlerini. Bunun da ötesinde hanımı da o anda diyor Doğum sancısı hanımına geliyor şimdi. Musa Aleyhisselam şaşırıyor şimdi. Yolu kaybetti. Dursallar üşüyorlar. Çok aşırı soğuk. Esiyormuş çöl. Aşırı soğuk. Üşücekler. Koyunlar dağılmış. Onları toparlayamıyor. Yolu kaybettiler. Hanımla tuyuya Musa. Doğum sanatçı tuttu. doğurmak üzereyim. Musa adama da buna Bunalıyor. Yani her açıdan imtihan zirveye geliyor. Hadi Musa Aleyhisselam şöyle bir turdan'a baktı. Orada bir ışık gibi bir şey gördü. Terle da çobanlar falan vardır dedi. Oraya gideyim. ata alırım da gelirim. Yakın ısınız burada. Ya yol öğrenirim de. Ön yolda gideriz yalanda. Ve o gördüğün nurmuş o. Onu Allah oraya çekiyor. Oraya çekiyor. Tabi oraya gidince Rabbim buyuruyor ki, Yağmur ben senin Rabbin'im. Hatta ben ona şöyle buyurdu. فَحْلَنَعْلَيْكِ Ayağın ikinin ağzını çıkar. Neden? Bir hanım düşünüyor onda. Acaba doğurdu mu, doğurmak üzere mi ne oldu acaba? Sancısı vardı ya, koyuna dağılmıştı ya. Onun ayağın takılı iki takanak vardı ayağın takılan. ya elham buyuruyor ki ya, onlar çık, at. Neden? اِنَّكَ بِالْوَادِينَ مُقَدَّسِ mukaddesi مَا merhaba. بِالْا Sen mukaddesi tuva dağınasın böylece. Elinde asası vardı. Kayıp pederi vermişti onu. Şuhayb aleyhisselam vermişti kayıp pederi. Ve sordu. Yağmur nedir elindeki? Kalehi asayim. Bu asa eminimdi. Değenek yani. Ne yaparsın bununla? Şunu, şunu, şunu, şunu boyunca saymaya başladı. Bu dedi ki Rabbim, Yağmur sonra bırak bakalım yere. Yere bıraktı. o kukuru sopa değnek büyük ejderah oldu. Yılan oldu. Gece arası turda onda şimdi. Büyük yılan olacağım. Bu yüzden korktu tabii. Vella müdürün akıdını kaçmak istiyor ya. Ben burada ki ya Musa latif, korkma, kuzun musun sen benim? Tut onu, kukuzan, tut onu bakalım. Allah da tut değince. Musa sen tutacak ama yıla açmış ağzını ejderha. Büyük ama. ağzı açmış. Musa sen doğru korktuk maçlı eliyle. Hırkasını çıkardı. Hırkasını eline sardı. Onu tutacak. Hırkayla bir melek göründü. Melek gülüyor. Ya Musa Allah sen tut diyor. Allah güvenin. Hırka mı güveniyorsan sen dedi. O seni koruyacak. Hırkayı alt elinde. Eli dokunduğu anda yani oldu genelde lafı aldı. oradan Mevlana buyurdu işte. Geliniz Firavun davetini zeyrekten. Ee, geldi. Firavun tabi davet etti. Ben de o zamanlar. Bismillahirrahmanirrahim. En rabbukum alet bakma Haşa o kafir. En rabbukum alet. Sizin en büyük Rabbiniz de benim dedi. Haşa yani ben de Allah'ım diye. bak. Hatta Allah'tan da üstün yer kendini görüyor. Bakın en büyük Rabbiniz benim dediği ki o anda yer bir sallanmak üstü yer. Yer. Ya Rabbi izin ver bana. Şunu helak edeyim. Ben bunu üst dünyaya yer. Sen de bakalım. Gökler, melekler, dağ, taş. Ya Rabbi izin ver şunu helak ederim. Nasıl bunu söylüyor şey ona. Ben bunu bakalım. Sen ona bak az jemaatimiz. 40 yıl geçti vardı. Adam tam 40 yıl geçti. 40 yıl ondan geçti. Allah acil etmiyor. Neden? Aciz değil ki haşa. Aciz değil mi tamam? Elinden kaçırma korkuyor ki Allah Allah'ın celali. Adam 40 yıl geçti. Musa kız Kızıldeniz'e girdiler biliyorsunuz. 12 yol oldu. Musa'nın böyle vurdu şeyle. E ee, denize yol oldu. Sanki özel bir kapta örülmüş gibi. Su açıldı durdu. Nusuf Aleyhisselam kavmona girdiler. Onların sonu çıkarken Firavun dışarı kadar ortasına beraber. Firavun bir geldi baktı. 12 tane bir cadde olmuş. Karşen karşıya karşıya ve kızın tabi çok derin bir deniz. Firavun korktu denize girmeye amaçlı bakınız korku girmeye. Ama Allah'ın takdir etmesi olacak bu. Nasıl olacak? Firavun binde at aygırmış. Erkek atmış. Onda Cebu Aleyhisselam dişi kısra binerek onu önüne geçiyor. şu görmüyor ona mı tabi? Ama Firavun bindiği erkeke aygır. Onu görünce onun peşine düşüyor şimdi. Düşünce Firavun atı çok girmiş büyükmüş. Atın tabi zapt edemiyor. Şuran atı suya daldı gitti. Kızan peşinden. Şuran suya girince orusu asker akıştan girdiler. En son askere girdikten sonra başlıca deniz yavaş yavaş kapanmaya kapanmaya başladı. Mesela. Kapanmaya başladı. Hatta orada iman da eder gibi oldu da kabul edilmedi de. O neden kabul? Edilmedi. Ayrı bir konu inşallah nasıl oluyor inşallah? O zaman Cebrah geldi. Ya hatırlıyor musun dedi. Bak, 40 yıl önce sen bunu demiştin ya bakınız. Bak, orada tabi suya gark oldu. Helak oldu orada. Allah-u Teala Mevlam buyuruyor. Bakın, Kim ki Allah'ın emri kendisine bildirildi, ulaşıldı, tebliğ edildi kişiye. Bu kişi buna rağmen Önce tabi Konu tefekkür diyor kardeşe. Yani konu bir bitkiye baksın Bir bitkiye baksın Ne diyor haline bakın motor diyorlar kardeşe. Bir ottaki diyorlar Olan o Laboratuvarı görgü Bunu insan yapamıyor Bitki o tek olsun kardeşe. Ne yapıyor değil mi topraktan kökü var Emiyor Neyi ama? Ona gereken elementi emiyor ama. İcabı'nın köyü büküle mükülüyor onu bulacak. Bulamazsa zaten kuruyor. Kuruyor zaten maalesef. Şimdi velan bize önce tefekkür buyurdu. Ondan sonra velan buyurdu İslam'ı tebliğe hatırlat, hatırlat üşenmeden tekrar tekrar söyle Mevlam buyuruyor. Söyle. Buna rağmen inat etti, yüzünü ekşirtti, sütünü döndü, tersledi, inkara gittiyse, allah Teala bir Allah onu azap edecek. Azap edecek. Hem dünyada hem ahirette. Nasıl azap? Azab-ı ekber bakınız. Firavun odusu beraber Kızıl Denizi'nde boğuluyor muhtemelen. Lül kavmi üzerinden taşla yağdı, yerler çatladı. Yerden kaldırıyor yere vurdu. Mûkami suya garp oldu. Yani bir toplum eğer İslam'a gelmezse yal ederse o andaki gücüne güvenirse Allah ediyor bunlara. Ama hemen gelmiyor. Allah acele etmiyor. Eller kaçınıyor ki Mevlam kulunu. Kaçınıyor Mevlam kulunu. Mutlaka geliyor. Tabi bir de Allah korusun cehennem azabı vardır. Bir de cehennem azabı var. Dünya azabı ne kadar büyük de olsa, acı elinde olsa ama yine geçici dünya azabı. Ama Allah korusun cehennem azabı, var. cehennem azabı. Var. Hele inkarcı kafir olarak ölmüşse ebediyen haliden Orada kalacak Allah korktu. Cehennemde. Girdi insanlar cehenneme girmiyor, atılıyorlar bakınız. Belabılıyor. İza uluku fiha. İza uluku fiha atılacaklar böyle. Yer yerin çukur çünkü. Cem çukur. Alıyor bunu zebaniler kaldır baş atacaklar. Ceynem'de. Ne var cehennemde? Önce ateş. Alev, ateş. Her tarafı yanıyor. Her tarafı yanıyor. Nereye baksın? Ateş. Cehennem'de vadi dere de var. Dağ da var. Ama dağları ateşleyen derlerde su var. Gayya suyu var. hamun suyu var. Gassap suyu var. Gısim suları var. Ateşte kaynayan, fokur fokul kaynayan suları var. Akan irinde kanlar toplanan suları var. Cehennem'de. Yılanlar var. Akrepler var, dev gibi akrepler var. Köpeklere var. Zebaneler var. Ya Allah aşkına azı cemaatimiz. Allah bunu haber verir Mevlam ben kullarına. Kardeşi. Mevlam buyuruyor. U'iddetil kafirin. Yani bak, o cehennem hazırlandı, hazır cehennem. Kafir işi eşşi Mevlam buyuruyor. E böyle bir cehennem varken yani yani insanın böyle dile dile o tarafa gitmesi tabi nedir bu? Ahmak kalacağım Ahmaklıktır. İnne <Sessizlik> Bir gün hadi behlü dale, hanırsında karış oluyor kendisi. Baghdad yaşlı tabiye bakıyorlar. Halk bunu Mecnun derlermiş. Yani deli derlermiş kendisine. Aslında veli kendisi. Bakıyorlar hızlı hızlı geliyormuş bir yoldan. Şimdi alay etmemiş buna soruyorlar. Ya Behlül nereden geliyorsun? Cehennem'e gittim oradan geliyorum. Peki ne yapmaya gittin cehennem'e? Ateş almaya gittim cehennem'e. E, aldın mı diyorlar? almadın. Niye almadın? Dediler ki diyor ateşlerin dünyadan getirme gerekti buraya. Dediler diyor. Bakın azı Demek ki her giden ateşlerin gençleri buradan götürüyor. Mevlam biliyor, Onu yakacağı insanlar taşlar. Tapının taşlayan insanlar. Ve kudü Bir gün bir çocuk Oturmuyor yatağını akşamdan sonra ağlıyormuş. Babası duyuyor ağladığını, odasına giriyor, Oturmuş yataş yok, ağlıyor. Yavrum niye ağlıyorsun yavrum? Niçin ağlıyorsun? Babacığım, bugün diyor dersimizde cehennem konusu geçti de, ondan korkuyorum, onun şey ağlıyorum babacığım diyor. Yarın sen daha küçüksün be. E senin yok yavrum. Niye ağlıyorsun sen? Aman baba diyor. Ben diyor anneme bakıyorum. Ateş yakarken. Önce ufak çırpaları tutuşturuyor. Sonra bir yakıyor diyor. Ya e Allah bize yakarsa cehennemde diyor. Onun için alıyorum yok diyor. Yani gören kişi her şeye böyle ibretle bakıyor muhtemelen. Her şey onlarla bakıyor. Yine bir gün... ...üç tane profesör İstanbul'da... ...Boğaz'da... ...bir sandal alabilmişler... ...üç tane profesör Boğaz'a sandal alabilmişler... ...sandal alabilmişler... yapacaklar. ...tabii küreç çekilen sandal... ...şimdi profesör bilmişler sandal al... ...şöyle sandalcıya bakıyorlar... ...Dinyal Haberius sandalcının... ...durmadan küreç çekiyor zavallı... ...şimdi buna soruyor profesörler... Sene bu işi yapıyorsun, benim bu babam mesleğim diyor. Ben daha çocukken diye denize büyüdüm diyor. Başka bir şey bilir misin işte fentol, coğrafya, kimya filan? O anlamam ben diye. Benim mesleğim bu diyor bana. Üç borusa şimdi diye bunu acıyorlar, vah vah zavallı. Ömrü boşa geçmiş diyorlar. Durmadan denize kürek çekiyor. E, kimya bilmiyor, fizik bilmiyor, matematik bilmiyor, şunun bunu bilmiyor. Bazı boşa geçmiş, acıyorlar bunu. E, sandalcı, kayışı, görünüşte sapmış ama aslında akıllıymış kendisi. Biraz sonra hava bir bozuyor. Bir fırtına çıkıyor, deniz malzem dalgalanıyor. Ardından sandalcı başlıyor, yatı yatacak. Şimdi i̇şte, başlıyor. Tabi sandalcı deniz adamı. Hiç böyle yok, çekmiyor. Ama profesyoneller, panaya kaplıyorlar. Eyvah! Dalga bile batıyor, batacak, batacak. Allah'ın bakışı şöyle diyor. Yüzme biliyor musunuz? Buna sarıya. Bilmiyoruz. Vah vah! Hepimiz boşa geçmişti ya. Burada yüzmek lazım bu da belediye. Şimdi muhterem cemaatimiz... bize de baktığınız kabre girdiğimiz zaman... ...kabre konduğumuz zaman... ...ne o soracaklar bizler değil mi? Rabbin kim? ...Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin ne? Kim? Peygamberin kim? Efendim ben fizik biliyorum, kimya biliyorum... ...şurada profesörüm, şurada şeyim, buyum var... ...ne oluyor değil mi? O zaman da vah vah... ...orada... ...geç Evet dünyada lazım. İlim de lazım dünyada. Teknoloji lazım. Yani Müslümanların üstün olması gerekiyor... Ama Müslümanlar nasıl olması gerekiyor? Çift kanat. Tek kanat olmaz. Yanırken dünyaya vermiş hırsla ister bilimsel olsun ister parası olsun, ister hırs olsun ister soyguncu olsun insan dünyaya sarılmışsa hayatını tek etmişse tek kanat oldu. Ölü kabre kondu. Ölüme şu kadar köşküm var sarayım var, paralarım var Holdinglerin başlığına bunlar var. Orada geçiyor mu? Geçiyor mu? Orada bak. Ne diyor bakıyor mu? Bu vah vah diyor. Boş yaşamışsınız diyor. Burada şimdi geçmiyor onlar burada. Denize diyor. Mevlamız buyuruyor. İnne ileyna iya behum. Onların iya bu rücu dönüşü bize Mevlamız'a başlıyor. Şey yani bir insan ne kadar inkarcı olsa, iscenci olsa, baskıcı olsa, zorbacı olsa, İslam düşmanı da olsa, ama ne yapıyorsam Mevlam buyuruyor, inne ileyna iyabehum, onların dönüşü Mevlam bize olacak. Olacak ne? Haş Allah tanım ateştem diyor. Böyle. Çağdaşım diyor. Açık gezeceğim ben diyor, çıplak gezeceğim ben diyor. Evet, namaz nedir bunlar? İnkar ediyor. Tanımıyor bunları. Plajarda yara çıplak gezecek plajarda. Şey böyle yaşayacak. Peki bunlar ölmüyor mu bunlar? Ölmüyor mu? Yani ölüm yalnız Müslümanlara mı geliyor ölüm? Yok değil mi? Allah'ın kudu kanun genel bak. Bela buyuruyor. Kulli nefsin katının mev Her canlı ölümü tadacak. ...percanlı ölümü tadacak. İnanın inanmayan... ...ölümü tadacak. O çağdaşım deyende, de... ...inkârcı da... ...o baskıcı da, zorba da... ...zalim de... ...o da ne yapıyor? Hatta bırakı ölümü de... ...yaşlanmayı bile durduramıyor. Yani bugün bilim, teknoloji... ...şu bu çağdayız... ...efendim hangi çağdayız atıp tutuyorlar belli Ama... Yaşlanma da bir durduramıyor bakınız. Yani tüp, bilme, teknoloji, bu kadar cihazları var. Bu kadar profesörleri var böyle. Gelin bir araya, çalışın, çabalayın da, hiç olmazsa genç kalın bakalım. Yok hayır. Bakıyorsun ki, 30 sene önceki o genç kız, eşliğe işte bir neden olmuşsun Ya yani, 40 sene önceki bir, bir genç kız, hayat dolu genç kız böyle. Günayın bir dinç gibi kız, e bugün yine olmuş. Gözleri görmez. Öksürür, aksırır, Bununla akar. Aksürür, altın yeşer. Yok Hani çağdaşın yani mi böyle? Allah'a şah tanımıyordun. Kitap tanımıyordun yani. Hani neydin bak. Allah'ın kanunu herkese kapsıyor böyle. Firavun buna dahil. Ebu Celi buna dahil. Günümüzün çağdaşları buna dahil. Kadrabımda kaç düzüne giyeceği vardır. Ama ne oluyor sonunda bak. Ne oluyor sonunda? Hatta çoğu yaşlanamıyorlar bile. Ölüm bunları yakalıyor. O da tenisliğe yatıyor. Tenisliğe yatıyor. Çağdaş kefteli tenisliğe. Hem ne yapıyor? O kızdı hocaya teslim ediliyor bakınız. Yani hocaya kızardı şey? Şirata karşıydı. Nedir yıkanmak? Bu şiratın bir emri başına bu. Ramada kılınması. Ne yapıyor? Hocaya teşkim ediliyor. Babasının teşkim ediliyor hocaya. Böyle. Teşkim ediliyor. O çağdaş da ne yapıyor? O da yatıyor. Teniştir, o da yatıyor. İpşeride i̇şte. karışım yaptı. Ondan sonra gardırabunda kim bilir kaç düğün üzerine giyeceği varken bir kefene sarılıyor. Kefen. O kefenden korkardı o görse. Ona bakamadı mı? korkardı kefende. Ondan korkardı. O da o kefeni giyiyor. Sonra Amkunu konu yüzüne mezene, dizine mezene. Konuklara konuyor. Değer alıyor kişi. Sonra tabuta bindiriyor. Araba beğenmeyen kişi. arabasını durmadan değişeyen kişi ne yapıyor? En ilke tahta, araç. Kilası yok. Bilmem nesi yok. basit bir ambaraş, tahtadan tabut ona bindiriliyor. O da mezara çıkıyor. Konuyor önce, yere konuyor. Böyle. Açılan mezarı, oraya konuyor. İşte o an var ya, o, da, o an var ya, o andaki onun, o pişanı duyabilecek, o tabi duyamıyoruz muhtemelen. Duyamıyoruz böyle işe. O anda o da geliyor oraya. O da en sevdiği tarafından eline alınıyor, kucana alınıyor, toprağa bırakılıyor. Üzerine tahta kefri diziliyor, toprağa atılıyor. Ne diyor herkes? Evet, bizden bu kadar diyorlar. Ya başka, ya bakın daha işkence. Ya İşte, i̇şte Mevlam görüyor, İnne ileyna ijabehüm. Onların hepsinin dönüşü bize Mevlam yollu. Bize diyor Allah bak. Onlar bana gelecekler Mevlam görüyor ya. Derebeyde, o azinin krallarda, çağlaştar da Allah dünyaları kabre dik onlara böyle şey. Sın inne ileyna isabehüm. Ondan sonra hesabı Mevlam veriyor. Bizi ait Mevlam veriyor. Yaptığında kalmıyor var değil mi? Yani. Hadi bir insanı ölen kişi ölen kişi ölüp de toprağa çürüyüp kalsa güzel bir şey yok ama yaptığına kar kalsın. Yediştenin kar kalsın. Ama hayır. Evet beden çürüyor. Ruh ölmüyor ama. Ruh ölümsüz ruh. Ruh ölmüyor. Ne olacak? Nasıl dünyaya geldik? İlk doğuşumuzda biz dünyaya geldik. Değil mi? Niye gönderdik dünyaya? Elimizde değil. Bize sorulmadı. Sorulmadı. Aynı şekilde ikinci yaratılışta öyle olacak muhteremler. Herkesin aslı iki annesi vardır. Biri doğuran anne biri de dünya toprak. Annemiz bizim muhteremler. Nasıl ki bizim annelerimiz bizi karnına taşıdı Sonra bir doğum sanış şekli bunlar. Doğum sanı şekleri bunlar. Aynı şekilde dünyada bize karında taşıyacak. Dünyada doğum sanışını çekecek. Doğururken bize. Nasıl olacak? Sağsız da bize fayda. Su dünya sağsız olacak, patlayacak, çatlayacak, karışacak dünya böyle. Doğum sanışı olacak. E bugün bir kadın iki üç tane şöyle doğurabiliyor muhtemelen. İşte dünya bir anda Hepimiz doğuracak bir anda Doğuracak Elimizde mi Haddimizde mi ki ben tekrar Yaratılmayacağım diye var mı Kim bunu diyebilir Yok, değil mi? Elimizde diye muhtemelenler Mevla'm buyuruyor Ondan sonra hesaba bize ait Mevla'm buyuruyor Ondan sonra Hesaba çekilme Dönemi başlıyor Mahşer yerinde O mahkeme kübrada ...en büyük mahkeme öyle mahkeme ki... ...kararları kesin. Bak temiz yok. Kimsene karışır mı böyle? Karar evvelce? Allah hakim. Belamız ahkemin hakimin. belam. öyle. Allah hakimleri şahane. Ondan sonra ne olacak? Her kul gelecek. Allah huzuruna dikilecek. Hesap açtın her kul. İnanmayan da, Şiravun da... ...Ebu Cehil de... ...herkes buraya gelecek... Hesap başında orada soğuk bir yer çekileceğiz. kadar kalınacak bir Müslüman, dünya her şeyi incelemiş, hasta davranmış, haramdan kaçmış, rahatan kaçmış, hatta şüpheden kaçınmış, ibadetini yerinde güzel yapmışsa, bir namaz vakti kadar hesap verecek. O kadar kısa. Allah her şeyi biliyor Mevla. Namazı tamam. Orucu tamam. E Süs tamam. Geç bakalım, bakalım. Ama diğerleri Allah korusun. 50 bin yıl hesabı. 50 bin yıl. Nerede? Mahşer yerinde. Dünyada olacak ama dünya başka dünya olacak. Altımız dümdüz mermer gibi gümüş maden olacak. Ama saçtan sek olacak. Kaynayacak altı. Hemen tepede güneş olacak üzerimizde, yalın ayak, baş açık, Tamamdan yanacak yerden, yanacak, yanacak, yanacak. Güneş tepeden yakacak, yakacak. Bir de icdam, düştüsüne. İnsan birbirini yakıyorlar. Kimin ayağını bile yeri kişi değiştiremiyor. Tepe yok, şukur yok, ağaç gölge yok, bir de amansı yok orada. Ağaç, susuz, dir sarkmış az kurumuş, kalp sanki boğazı tıkanmış. Yani o şekilde hesaba çekilecek kimler? Dünyada günah hiç olmazdı cemaatimiz. Tabi ondan sonra inşallah e, hesabı çok olanlar orada fazla kalmayacaklar. Ne olacak bunlar? Fehüve fi'inçtir radiyasını edecekler efendim. İnşallah cennet ve cemalullah muhteremler. E, i̇nşallah Teala şu dünya hayatımızı inşallah azı camatımız yani boşta geçirmemek çalışım dünya hayatımızı. Ölüme e yok mu? Yaşlanmak durdurulamıyor. Kimse bir şey gücü yetmiyor. Efendim bilim şunlar bunlar var. Deprem olacak. Önlenemiyor. Yaşlı sel geliyor. Önlenemiyor mu? Soğuk hava geliyor. Önlenemiyor. Yani en güçlü devleti Kasır ve fırtınaya geliyor. Şehrin altısı ediyor. Önlemiyor muhtememdir. Altın süper tabakı insanın gücü yetmiyor muhtememdir. Bunun için anlayacağım ağabeyimiz. İşte o, o güzel belamıza kul olalım O bizi yarattı. Ona döneceğiz. Biz o hesaba çekecek muhtememdir. Aldanmayalım şu dünya aldanmayalım dünyaya. Rabbim hepiniz razı olsun inşallah. İlla Fatiha.